Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine salatu ala rasulina Muhammedin ve ala ve Efendim bugün 23. Ramazan. tabiat fikri küfrisini dirilmeyecek bir şekilde öldüren tabiat Risalesi'nden okumaya devam edeceğiz. Üçüncü kelimeye gelmiştik. İktiza tut tabiat. Yani tabiat iktiza ediyor, tabiat yapıyor fikri evet maalesef eğitim sistemimizin içerisinde sindirilmiş olarak bilim adı altında fen adı altında çok kirli fikirler alemimizi farkında olmadan kirletiyor ve iç dünyamızda adeta gizli bir tabiatçı yerleştiriyoruz hadiselere bakarken bu körlük içerisinde bu fluoluk içerisinde bakıyoruz ehl-i iman olsak da benzer kelimeleri biz de sarf ediyoruz. Üstad alemimizdeki bu tabiat pisle, paslarını ve pisliklerini silmek için bu konuları teker teker ele alıp tevhid inancına aykırı bütün alternatiflerden ayıklayıp ter taze saf iman tevhid akidesini iman akidesini bizlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Bugün de üçüncü kelimeyi Tabiat, iktiza ediyoruz. Yani doğaldır. Doğasının gereği gibi sık kullandığımız ifadelerin temellerinin çürütülmesine dair bir ders olacak bu. İşte bu hükmün üç muhalatı var. Üç tane akla sığmayan imkansızlığı var. Numune için üçünü zikrediyoruz. Birincisi, eğer mevcudatta, hususan zihayatta görünen Basirane hakimane olan sanat ve icat, şemsezeliğinin kalemi kader ve kudretine verilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnat edilse, lazım gelir ki tabiat, icat için her şeyde hadsiz manevi makina ve matbaaları bulundursun veyahut her şeyde kainatı halk ve idare edecek bir kudret ve hikmet dercetsin. Evet, mevcudatta, hususen yani bütün varlıklarda var ama özellikle de canlılarda nasıl bir sanat ve icat var. Evet. Basirhane ve hakimane olan sanat ve icat. Yani öyle icatlar var ki son derece ciddi bir, adeta göz nurunu, müthiş, ince, hikmetli bir sanatı barındırıyor. Evet. Basiran ve Hakimhane her noktası çok ince hesaplanmış ve son derece maharetle işlenmiş bir sanatla karşı karşıyayız. Her varlıkta var ama özellikle canlılarda bu böyle. Bu neye vereceğiz? Bu bir izah ister. Böyle bir sanat, böyle bir icat elbette bir izah ister. Şem sezeliğinin kalemi kader ve kudretine verilmezse tabiatılık fikrinin temeli bu. Yani her şeyin arkasında muhteşem bir kader programı ve o kader programını muhteşem bir şekilde icra eden, inşa eden kudret kabul edilmezse, belki kör, sağır, düşüncesiz olan tabiata ve kuvvete isnat edilse, lazım gelir ki tabiat icat için her şeyde hadsiz manevi makine ve matbaaları bulundursun. Evet, yani ortada müthiş bir ilim. O ilme göre işleyen bir kudret bulunmazsa ki tabiat dediğimiz şey böyle bir şey kör, sağır, düşüncesiz. Bir şeyin tabiatı, doğası, yapısı dediğimiz şey bir ilim atfedemeyeceğimiz, bir görüş atfedemeyeceğimiz, bir düşünce plan atfedemeyeceğimiz bir mahiyet. O halde kör, sağır, düşüncesiz bir şey bu kadar muntazam, düzgün sanatları nasıl yapabilir? Elbette Düşüncesiz makina da bir düşüncesizdir, kördür. O yapabilir diye düşünülürse, adeta tabiatın içinde o kadar farklı ürünleri, o kadar farklı sanatları imal eden şeyler var ki, o zaman tabiat dedi, tabiat atfediğimiz her şeyde böyle makinalar ve matbaalar bulunacak, kendiliğinden işleyen makinalar ve matbaalar ve o her şeyde kainatı halk idare edecek bir kudret ve hikmet derecesi. Evet. Yani mesela muntazam bir heykeli insan elleriyle yaparsa zihnindeki kalıbı adeta o çamura efendim o kile e, nakşetmiş olur. Bu da müthiş bir mahareti, ilmi, sanatı aklı gösterir arkasında. Ama aynı Evet, kili, çamuru bir kalıba sokarak da muntuzan bir şekil çıkarabiliriz. O zaman ciddi bir e, bilgiye, sanata, maharete ihtiyaç olmayabilir. Ama kainata bakıyoruz her şey mükemmel derecede intizamlı, sanatlı, hassas, dengeli. Diyeceğiz ki o zaman ya her şeyin arkasında akla, aklın alamayacağı çoklukta bir e, adeta fabrikalar silsilesi var, kalıplar silsilesi, matbaalar silsilesi var ot her şey ortaya koyduğu ürünlere baktığımız zaman böyle adeta ilahi bir kudrete, ilme, iradeye sahip diyeceğiz. Yani doğa dediğimiz şey, her şeyin doğası dediğimiz şey aslında içinde kudreti sonsuz, ilmi sonsuz bir adeta bir tanrı taşıyor olmalı. Çünkü nasıl şemsin cilveleri ve akisleri, Zemin yüzündeki zerrecik cam parçalarında ve katrelerde görünüyor. Evet, her bir damla içerisinde güneşcikler görüyoruz. Her bir cam parçasına her bir parlak şeyde. Eğer o misali ve aksi güneşcikler semadaki tek güneşe isnat edilmese lazım gelir ki bir kibrit başı yerleşmeyen bir zerrecik cam parçasında tabii, fıtri ve güneşin hasiyetlerine malik zahiren küçük, manen çok derin bir güneşin harici vücudunu kabul ederek, zerratı zücaciye edince tabi güneşleri kabul etmek lazım geldiği gibi. Evet. Ya diyeceğiz gökte bir tek güneş var. Ya da her ışıltı pırıltı gördüğümüz parlak şeyin içerisinde bir güneş farz edeceğiz. Güneşe ait özelliklerin onda bulunduğunu kabulleniceğiz, Onun yedi renginin, hararetinin, efendim, ışığının Dolayısıyla zerreler adedince, parlak zerreler adedince güneşcikleri kabul edeceğiz. Halbuki onlar gölgedirler, gökteki güneşin gölgesidirler. Bu gölgeyi, gerçek bir güneş farz etmek gerekecek. Evet. Mesela ışıl diyen, parıl diyen bir elmas, bir pırlantaya baktığımız zaman bir ışık görüyoruz. Bu ışık, o pırlantanın, o elmasın kendi ışığı değil. Gökteki ışığın, yansımasından orada yansımasından kırılmasından ibaret Dolayısıyla Aslında o pırlantadaki o elmastaki ışıltı pırıltı gökteki Güneş ay kendisine ait değil fakat bu ilgiyi bilmeyen onun içinde gerçekten ışıltı ve pırıltı saçan bir şeyin olduğuna itikat edecektir Evet bu şekilde kainatta bütün ışıltılı pırıltılı şeylerin arkasında aslında güneş kendisini gösteriyor. Gökteki güneşi kabul ettiği zaman diğerlerini izahı çok kolay. Hepsi onun gölgesidir, yansımasıdır diyebilir insan. Ama eğer bunu kabul etmezse her şeyin içerisinde bir güneş var adeta demek zorunda kalıyor. Adeta o gölgeyi gerçek zannediyor. Aynen bu misal gibi. Mevcudat ve zihayat doğrudan doğruya şemsezeliğin cilve esmasına verilmezse... Her bir varlık, her bir canlı doğrudan doğruya ezeli bir güneş olarak benzetebileceğimiz Cenab-ı Hakk'ın cilve-i esmasına verilmezse, onun isimlerinin tecellilerine, onun maharetinin adeta, onun ilminin, onun sanatının cilvelerine verilmezse her bir mevcutta hususan her bir hayatta hadsiz bir kudret ve irade ve nihayetsiz bir ilim ve hikmet taşıyacak bir tabiatı, bir kuvveti, adeta bir ilahı içinde kabul etmek lazım gelir. Evet. Ya diyeceğiz, her şeyin içerisinde, her şeyin çekirdeğinde, özünde böyle müthiş bir ilim, kendiliğinden böyle bir ilahi bir tasarruf gibi adeta bir ilim, efendim irade ve kudret var. Dolayısıyla kendi sanatını kendi yapıyor diyeceğiz. Çünkü böyle bir ışıltı pırıltı görülüyor, her şeyin özünde. Ya bu kendisine atfedilecek ya da Şemsezeli dediğimiz Cenab-ı Hakk'a atfedilecektir. Her şey Cenab-ı Hak'tan bir hayat nuru alıyor ve hayata kavuşuyor. Onun ilmine, iradesine, kudretine, ma oluyor, aynı oluyor. Dolayısıyla öyle e, muhteşem bir sanatı netice veriyor. Evet. Aksi takdirde her şeyin içerisinde adeta küçük bir tanrıcık varmış gibi kabul edilmek zorunda. Dolayısıyla bir tek Allah fikrini kabul etmeyen tabiatçıların adeta her şey adedince, tabiattaki bütün eşya ad edince ilahları kabul etmek zorunluluğu ortaya çıkar. Bu tarz fikir ise kainattaki muhalatın en batılı. Yani bundan daha batıl, bundan daha hurafe bir şey olamaz. Bu tarzı fikir ise kainattaki muhalatın en batılı en hurafesidir. Halik-i kainatın sanatını mevhum, ehemmiyetsiz, şuursuz bir tabiata veren insan elbette yüz defa hayvandan daha hayvan daha şuursuz olduğunu gösterir. Evet. Kainatın sultanına yaraşır sıfatları bütün eşyaya vermek. Evet. Ve kafamızdan uydurduğumuz kendi kuruntumuzda olan tabiata, hem de kör, sağır, şuursuz bir tabiata, hesabı, kitabı bilmesi olmayan bir tabiata havale etmek ve bunu akıllılık olarak ileri sürmek e, akla sağır bir davranış değil. Evet. İkinci muhal, üstad aynı mevzuyu bir başka yönüyle ele alacak. Eğer gayet intizamlı mizanlı, sanatlı, hikmetli şu mevcudat nihayetsiz kadir hakim bir zata verilmezse elbette belki tabiata havale edilse lazım gelir ki tabiat her bir parça toprakta Avrupa'nın umum matbaaları ve fabrikalara adedince makinaları matbaaları bulundursun. Toprak burada nazar alınarak e, örnek e, giriş ona göre yapıldı sanırım evet toprak mesela toprak ana doğa ana tabirleri çok sık kullanıldığı için evet toprak ve toprağın masar olduğu o müthiş bahar dolusu efendim e, akıllara durgunluk veren gözleri kamaştıran muhteşem sanatları nazar alıyoruz evet. eğer gayet intizamlı mizanlı son derece düzgün ve ölçülü sanatlı seni hayran bırakın Hayrette bırakın sanatlı, hikmetli her birinin kendine az her nesi varsa her nesi yapılmışsa mutlaka bir amaç takip edilerek yapılmış varlıklar. Şu me şu mevcudat nihayetsiz kadir, hakim bir zata verilmezse, kudreti sonsuz, ilmi hikmeti sonsuz bir zata verilmezse belki tabiata isnat edilse lazım gelir ki tabiat her bir parça toprakta Avrupa'nın umum matbaaları ve fabrikaları adedince makineleri matbaaları bulundursun. Ta o parça toprak, menşe ve tezgah olduğu hatsız çiçekler ve meyvelerin yetişmelerine ve teşkillerine medar olabilsin. Evet. Şimdi toprak parçasını tabiat deyip, tabiata hani güç, kuvvet, ilim adeta atfeder gibi bir tavr içerisine giriyorlar ya, i̇şte bu sanat eğer toprağa havale edilse, ...toprağın e, akılsızlığı, şuursuzluğu, e, mizansızlığı nazar itibarı alındığında, o hadsiz çiçekler nasıl toprağa verilecek? Ama demek ki toprakta bazı kalıplar var sanki, bazı makineler, matbaalar var, öyle muhteşem çiçekleri, nebatatı, belki meyveleri yetiştirebiliyoruz. Çünkü çiçekler için saksılık vazifesini gören bir kase toprak içine tohumları nöbetle atılan umum çiçeklerin birbirinden çok ayrı olan şekil ve heyetlerini teşkil ve tasvir edebilir bir kabiliyeti bilfil görünüyor. Evet. Bir saksının içerisinde bir tohumu koyuyoruz. Yaşartıyoruz. Sonra sırasıyla başka birisini koyuyoruz. Onu da yaşartıyor varlık sahasına çıkar. Diğerlerinin de, diğerlerinde 1 milyon tane çekirdek koysak kum koysa, kabbe koysa hepsini yeşertme kabiliyeti var. Bilfil bu görülüyor. Eğer kadir zülcelale verilmezse o vakit o kasedeki toprakta her bir çiçek için manevi ayrı tabi bir makinesi bulunmazsa bu hal vücuda gelmez. Ya diyeceğiz her bir için her birini yapabilecek ilmi, iradeyi, kudreti toprağa var edeceğiz. Dolayısıyla böyle bir ilim, irade, kudreti bulamadığımız için o zaman sanki tabi bazı kalıplar olacak matbaa gibi e, fabrika gibi makine gibi böylelikle varlık sahasına çıkabilir. Eğer toprağa bir güç kuvvet atfedebileceksek bu işi işte tabiat yapıyor derken toprağa da bunların en temel unsurlarından birisini sayıyorsak çünkü tohumlar ise nutfeler ve yumurtalar gibi maddeleri birdir. Yani Müvellidün humuza karbon azotun yani oksijen, hidrojen, karbon azotun intizamsız, şekilsiz hamur gibi halitasından ibaret olmakla beraber. Nelerden müteşekkir. Bütün tohumlar, bütün nutfeler, bütün yumurtalar belli. Karbon, oksijen, azot, hidrojen. Bu dört unsur belki bir iki unsur daha ilave edilebilir. Bunlardan ibaret olmakla beraber havasu, hararet, ziya dahi her bir basit ve şuursuz ve her şeye karşı sel gibi bir tarzda gittiğinden o hatsiz çiçeklerin teşkilleri ayrı ayrı ve gayet muntazam ve sanatlı olarak o topraktan çıkması bilbedaha ve bizzarru iktiza ediyor ki o kas, o kasede bulunan toprakta manen Avrupa kadar... Manevi ve küçük mikyasta matbalar ve fabrikalar bulunsun. Ta ki bu kadar hayattar kumaşları binler ayrı ayrı nakışlı mensucatı dokuyabilsin. Evet burada iki önemli nokta var. Bir tanesi saksıya koyduğumuz tohumlar, habbeler. Bunların tamamını elediğimizde, analiz ettiğimizde karbonla, azotla, hidrojenle oksijenle karşılaşıyoruz. Bunlardan müteşekkirler. Bunlar yeni dört unsur diyebileceğimiz şeyler. Eski dört unsur hava, su, hararet, ziya. Az önce toprağı üstat nazara verdi. Burada da suyu tekrar nazara veriyor. Hararet ve ziyade da onlara benzer. Dolayısıyla bunlara güç, kuvvet, sanat, maharet, denge, hesap atfetmek mümkün değil. Karbon, azot, hidrojen, oksijene de bunlar birbirine benzeri şeyler. Bunlara da güç kuvvet atfetmek mümkün değil. Dolayısıyla bunlar ancak bir gücün kuvvetin etkisiyle şekilden şekile girip ortaya çıkabilirler. Dolayısıyla bunlara güç kuvvet ilim irade atfetmek akla zarardır. Böyle olduğuna göre her bir parça toprakta onun için manevi adeta çok büyük maddi daha doğrusu matbaalar fabrikalar kalıplar olması lazım geliyor ki topraktan fışkıran onca adeta nebatatın kumaşlarını dokuyabilsin. İşte tabiyunların fikri küfrileri ne derece daireye akıldan harit sattığını kıyas etti. O tabiatı mucit zanneden insan suretindeki ahmak sarhoşlar, mütefennin ve akıllıyız diye davet ettikleri halde, akıl ve fenden ne kadar uzak düştüklerini ve mümteni ve hiçbir cihetle mümkün olmayan bir hurafeyi, kendilerine meslek iddiaz ettiklerini gör, gül ve tükür. Evet. Akıllıyız derken aslında bu kadar e, akla zarar bir ihtimali savundukları ortada. Evet. Eğer desen mevcudat tabiata isnat edilse böyle acıb muhaller, akla zarar ihtimaller olur. İmtina derecesinde müşkilat olur. Acaba zat-ı ehad ve samede verildiği vakit 12 kilat nasıl kalkıyor? Yani zor. işte sadece azotla, karbonla, efendim oksijenli hidrojenle ya da hava, toprak, ateşle e, izah etmek mümkün değil. Peki Allah'a atfettiğimizde bu zorluk nasıl çözülüyor? Nasıl kolayla değişiyor? El cevap Birinci muhalde nasıl ki güneşin cilveyi innikası Kemal suhuettle külfetsiz en küçük zerrecik camdan tut daha en büyük bir denizin yüzüne kadar. Feyzene ve tesirini misali güneşliklerle gayet kolaylıkla gösterdikleri halde. Evet Birinci muhalde bunu anlatmıştı stad. Güneş bir cam parçasına da. Binler cam parçasına da. Deniz yüzü kadar bir aynaya da aynı fezinni veriyor. Biri diğerine mani olmuyor. Dolayısıyla bütün o ışıltıları, pırıltıları izah etmek son derece kolay. Başımızı kaldırıp gökteki güneşi gördüğümüz zaman bütün o ışıltıların, pırıltıların tamamını güneşe ait olduğunu söyleyip rahatlıkla meselemizi ispat edebiliyoruz. Eğer güneşten nispet kesilse ama güneşi görmezsek o vakit her bir zerrecikte tabi, ve bizzat bir güneşin harici vücudunu gerçekten dış halinde bir varlığını imtina derecesinde bir suhbetle olabilmesini kabul etmek lazım gelir. İkisi arasında böyle değişikli bir fark var. Öyle de her bir mevcut doğrudan doğruya zatı ehad ve samede verilse vücut derecesinde bir suhulet bir kolaylık ile ve bir intisap ve cilve ile her bir mevcuda lazım her bir şey ona yetiştirilebilir her bir varlık doğrudan doğruya zat-ı hat ve samed'e verilse. Cenab-ı Hakk'ın bir ve samet oluşu burada nazara veriliyor. Samet her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı bir zatı kastediyor. Bu unvanla Cenab-ı Hakk'ı bilmemiz lazım. Yoksa her şey bir başka şeye muhtaç, o da başka bir şeye. Bu da sonsuza gidemediği, gidemeyeceği için gidip bir noktada durmak durumundadır. Durumundadır. Evet. Dolayısıyla samet olmayan yani kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmazken her şeyin ona dayanması söz konusu olmayan birisinin konuda bu konularda izah edici olması imkansızdır. Dolayısıyla sebep sonuç dediğimiz şeylerin de hem sebebe hem sonuca ikisine birden Cenab-ı Hakk'ın kudretinin e, nazır olduğunu düşünmek meseleyi halledici olmaktadır her bir mevcut doğrudan doğruya zat-ı hak ve samede verilse yani her şey doğrudan Cenab-ı Hakk'a verilse vücut derecesinde bir suhulet bir kolaylık ile ve bir intisap ve cilve ile her bir mevcuda lazım her şey ona yetiştirilebilir dolayısıyla her şeyde parıldayan bir ilim var her şeyde parıldayan bir irade var her şeyde parıldayan bir kudret var i̇şte bunlar ezeli Cenab-ı kendisine atfedilirse, ilmine, kudretine, iradesine atfedilirse ondan birer yansımadır denilirse izahı çok kolay güneş örneğinde olduğu gibi. Eğer o intisap kesilse, eğer Cenab-ı Hakk'la olan bağlantısını koparsak ve o memuriyet bozukluğa, başı bozukluğa dönse yani Allah'ın emrinde çalışan memurlar gibi iken kendi başına hareket eden şeyler olarak değerlendirilse ve her bir mevcut kendi başına ve tabiata bırakılsa, o vakit imtina derecesinde yüz bin müşkilat ve suhbetle sinek gibi bir hayatın kainatın küçük bir firistesi olan gayet harika makine vücudunu icat eden içindeki kör tabiatın kainatı ve idare edecek bir kudret ve hikmet sahibi olduğunu farz etmek lazım gelir. Bu ise bir muhal değil belki binler muhaldir. Evet. Yani her şey Cenab-ı Hakk'a atfedildiğinde her şey beraber hareket edebilme potansiyeli kazanıyor. Yoksa kendi başına hareket eden şeyler olacak. Dolayısıyla bir şeyi meydana, sanatlı bir şeyi meydana getirmek için bir araya gelen zerreler kendi başlarına kaldıklarında öyle kafa kafaya verip öyle muhteşem bir sanatı ortaya koyamazlar. Çünkü tabiatları kör, akılsız, idraksız, düşüncesiz. Dolayısıyla düşünceye dayanması gereken gereken o muhteşem sanatlar düşüncesiz tabiatlara havale edilemezler. Evet. Bu ise bir muhal değil, belki binler muhaldır. Elhasıl nasıl ki Zat-ı Vacibül Vücud'un şerik ve naziri mümteni ve muhaldır. Yani Cenab-ı Hakk'ın zat olarak biricikliği söz konusu ve hiçbir şekilde şeriki yani ortağı, yardımcısı, benzeri yok. Aklen böyle. Öyle de rububiyetinde ve icad-i eşyada başkalarının müdahalesi şeriki zati gibi mümteni ve muhaldir. Allah bir, başka ol, o, başka ilahlar olamaz. Bu en tevhidin en bilinen kısmı. Çünkü rububiyetinde yani icraatında, faaliyetinde de e, şeriki yok Cenab-ı bakın. Allah bir, icratı da bir. Başkalarına ona karışamazlar, müdahale de edemezler. Çünkü müdahale etseler ortalığa karışıklık düşer, düzen bozulur, denge bozulur, muvazene gider. Ama ikinci muhaldeki müşkilat ise, müteahhid risalelerde ispat edildiği gibi, eğer bütün eşya vahide ehade verilse, bütün eşya bir tek şey gibi suhûletli ve kolay olur.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 Fakat asker olduğunda arkasında artık devletin gücü var. Dolayısıyla tek başına yapamayacağı birçok şeyi artık yapabilir. Ve padişahın namına bazen bir şahı esir eder. Çünkü gördüğü işlerin ve yaptığı eserlerin cihazatını ve kuvvetini kendi taşımıyor, taşıma mecbur olmuyor. O intisap münasebetiyle padişahın hazineleri ve arkasındaki nokta istinadı olan ordu, o kuvveti, o cihazatı taşıyor. Evet, artık ona lazım olan hazineleri adeta ordu taşıyor. Evet, lazım olan efendim kuvveti artık ordu taşıyor. Demek gördüğü işler şahane olarak bir padişahın işi gibi. Ve gösterdiği eserler bir ordu eseri müsüllü harika olabilir. Evet. Bir insanın tek başına yapabileceği şeyler çok sınırlı iken arkasını bir orduya bir padişaha dayadığı zaman yapılacağı şeyler harikalaşıyor Hani bir ordu kadar iş görebiliyor bir padişah gibi iş görebilir bir hale geliyor nasıl ki karınca o memuriyeti cetiyle Firavun'un sarayını harap ediyor sinek o intisab bile Nemrut'u gebertiyor ve o intisa bile buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor Çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Nasıl yetiştiriyor? İşte öyle bir e, padişaha intisap ettiği zaman, kainatın sultanına, Cenab-ı Hakk'a intisap ettiği zaman bir buğday tanesi kadar, bir çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Burada bir haşiye var. Evet eğer intisap olsa o çekirdek kader ilahiden bir emir alır. O harika işlere mazhar olur. Yani çekirdekte aslında analiz ettiğimizde işte karbonazot oksijen hidrojenden ibaret bir yapı görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu karbonazot oksijen hidrojen gibi yapıların hiçbir aklı fikri vesairesi yok. Kendi başına hiçbir iş yapabilecek kapasitede değil. Ama Cenab-ı adeta bir yansıma, ilim, irade, kudret şeklinde bir yansıma söz konusu olduğunda işte kader ilahiden, yani Cenab-ı Hakk'a ait bir programdan adeta bir feyiz aldığında, bir emir aldığında o harika işlere mazhar olur. Eğer o intisap kesilse, yani Cenab-ı Hakk'a ait bir ilim ve irade ile bu işlerin programı yapılıyor ve icra ediliyor. Bir insan çekirdekteki o harika programı düşünse, kaderden bir yansıma olarak bir program düşünse, ...o çekirdeğin o ağacı kaldırması mümkün olur. Eğer o intisap kesilse, o çekirdeğin hılkati, koca çam ağacının hılkatinden daha ziyade cihazat ve iktidar ve sanat iktiza eder. Koskoca bir ağaçta akıllara durgunluk veren sistemler var. Tüm bu sistemlerin hepsinin çekirdekli karbona, oksijene, azota, hidrojene verilmesi akla zarar. Çünkü çekirdeğin ağaçtan bir farkı yok. Ağacın bütün adete yazılımı çekirdeğinde. Evet. Bu yazılım ağaçtan çok daha harikadır. Çok daha küçük olduğu için sanat küçüldükçe kıymeti artıyor. Evet. Bu, bu müthiş e, iktidarı sanatı çekirdekteki karbona, azota, oksijene, hidrojene atfedemeyiz. Ama kaderin programıyla onlara bir faaliyet verildiğinde ancak o zaman işte arkasını Cana bakın kaderine ve kudretine dayadığımızda bir çekirdek küçücük bir çekirdek kocaman bir ağacı meyve verebiliyor adeta çünkü dağdaki kudret eseri olan mücesem çam ağacının bütün ağzaları ve cihazatıyla o çekirdekteki kaderi eseri kader eseri olan manevi ağaçta mevcut bulunması lazım gelir. Evet filmi tersine aldığımızda ağacın adeta Çekirdeğe doğru dürülüp bükülüp çekirdeği iyileştirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla çekirdekte kaderli bir program var. Evet. Manevi bir ağaç var çekirdekte, o, çek o manevi ağaç varlık sahasına çıkıyor. Çünkü o koca ağacın fabrikası o çekirdektir, içindeki kaderi ağaç kudretle hariçte tezahür eder. Yani bir yazılım, bir program olan çekirdekteki e, ağaç. Cenab-ı kudretinin devreye girmesiyle varlık sahasında, madde alemine çıkıyor, Arzendam ediyor, cismani çam ağacı olur. Evet, bir çekirdek de orta, görülen, çünkü bir çekirdek bir ağacı meyve verdiğinde her şeyin düşünmek zorunda, o ağacın kainatla münasebetini düşünmek zorunda yaprakları güneşle münasebetini düşünmek zorunda. Bulutla münasebetini düşünmek zorunda vesaire vesaire vesaire. Karbon, azotun oksijen, hidrojenin böyle bir e, akıl idrak e, plan e, düşünmesi mümkün değil. Dolayısıyla bir çekirdeğin ağaç olması e, sırasında geçirmiş olduğu muhteşem e, tekamül doğrudan doğruyu kudret ilahyenin icraatıdır. Kainatı yaratamayan bir kudret o karbon, azot, oksijen Hidrojenden böyle muhteşem bir ağ inşa edemez. Maaşikar görünüyor. Bir çekirdekte muhteşem bir ilim parıltısı kudret parıltısı kader programının parıltıları görünüyor. Evet, Bütün çekirdekler, bütün abbeler düşünüldüğünde hepsinin böyle müthiş bir ilmin, iradenin kudretin mahsulü olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her birinin içerisinde bir ilah kabul edeceğiz. Ya da hepsi bir ilahın memurları, askerleri kabul edilecek. Dolayısıyla bir çekirdek için adeta kainat kadar bir hazine lazım. Aynı hazine bütün çekirdekler için lazım. Bir tek hazinenin varlığında adeta ordu hükmünde olan bütün çekirdekler, ağaçlar hatta hayvanlar izah edilebilir oluyor. Evet. Ve o intisab ile buğday tanesi gibi bir çam çekirdeği koca çam ağacının bütün cihazatını yetiştiriyor. Eğer o intisap kesilse, o memuriyetten terhis edilse, yani asker ordudan ayrılsa veya terhis olsa, yapacağı işlerin cihazatını ve kuvvetini belinde ve bileğinde taşımaya mecburdur. Artık bilek gücü kadar, efendim ee, cihazatı kadar, sırtında taşıdığı cihazı kadar iş yapabilir. O vakit o küçücük bileğindeki kuvvet miktarınca ve belindeki cephane adedince işler görebilir. Evvelki vaziyette gayet kolaylıkla gördüğü işleri bu vaziyette ondan istenilse elbette bileğinde bir ordu kuvvetini ve belinde bir padişahın cihazatı harbiye fabrikasını yüklenmek lazım gelir ki. Güldürmek için ac acip hurafeleri ve masalları hikaye eden maskaralar dahi bu hayalden utanıyorlar. Evet. Bir çekirdeğin, bir ağaç olması için, bir ağacı meyve vermesi için, ürün vermesi için ortaya konmuş olduğu icrat, o şeylerin kendilerine atfedilemez. Kudreti sonsuz, ilmi sonsuz birisinin sanatı maharetiyle varlık sahasına çıkıyordur. Dolayısıyla her bir şeyin içerisinde doğası dediğimiz şeyin, bizim kuruntularımızdan ibaret olduğu ortaya çıkıyor. Bunu da bilim diye insanlar sunmanın, e, Tanç verici bir durum oldu. Maklılık olduğunu üstad burada mesela vurgulamış oldu. Elhasıl vacibül vücuda her mevcudu vermek. Cenab-ı bir adı veya öyle niteleniyor. Vacibül vücut felsefi bir kavramasında. Yani varlığının aksi düşünülemeyecek bir zat Cenab-ı O düşünülmeyince her şey desteğini yitirir kainatta. Dolayısıyla olmazsa olmaz bir varlığı olan Cenab-ı Hak bileceğiz ve her mevcudu ona vereceğiz. Her varlık onun var etmesiyle varlık sahasına çıkıyor. Onun sanatıyla arz endame ediyor. Bunu böyle düşünmek vücut derecesinde bir suhuleti var. Yani zorunlu, aklın çalışması sonucu zorunlu olarak varacağı bir karar bu kadar kolaylıkla hükmedileceği bir karar oluyor. Yani kendiliğinden aslında doğan bir fir gibi her bir mevcudu öyle birisine vermek varlığı vacip olan, ilmi kudreti sonsuz olan birine atfetmek son derece kolay. Ve tabiata icat cihetinde vermek imtina derecesinde müşkül ve harici daireyi akliyedir. Tabiat dediğimiz o şeyleri Allah'tan kopara tek başına hareket ediyor, farz ettiğimiz o şeylerin kendi başlarına bu kainatdaki muhteşem sanatı e, icra ettiklerini düşünmek akla zarar, aklın kabul edemeyeceği bir hayaldir. Evet. Bütün bunlara baktığımızda sonuç olarak kainattaki Cenab-ı Hakk'ın icraatına başka birisinin tesir edemeyeceği, Cenab-ı Hak'tan başka etki sahibi, tesir sahibi bulunmadığı Dolayısıyla aslında bizim muhatap olduğumuz mesela nimetler açısından bakıldığımızda her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın elini görerek ona minnet ve şükran hislerle içerisinde olmamız gerektiği anlaşılıyor. Yani bu dersin aslında çıkarımları ve sonuçları üzerinde daha çok konuşmak lazım. Tabiat fikrinin zihnimizi kirlettiği günümüzde insanlar yiyor, içiyor ve Hiçbir minnet ve şükran hissi duymayabiliyor. Bu ne anlama geliyor? İnsanlar fiili olarak tabiatçı olmuşlar anlamına geliyor. Yani bir ağaçtan elmayı koparıp yerken bir insan Cenab-ı Hakk'a karşı minnet ve şükran hissi duymuyorsa eğer tabiatçıdır. Ve tabiat fikri alemi öyle kirlenmiştir ki Cenab-ı Hakk'ın doğrudan doğruya bir e, hediyesi olan, yadigarı olan o meyveyi hayvan gibi düşüncesi koparıp yiyebiliyor anlamına geliyor buradan anladığımız dersle yediğimiz içtiğimiz, muhatap olduğumuz kendimizde bulduğumuz her şeyin Cenab-ı Hakk'a ait olduğu onun sevk ve idaresiyle hayatımızın devam ettiğini düşünmek Cenab-ı Hakk'a karşı minnet, şükran ve hamd duyguları içerisinde olmak, olmayı netice lazım bu dersin sonucunda. Diğer taraftan da bir şekilde başımıza gelen hadiseler varsa bu hadiselerin arkasında yine Cenab-ı Hakk'ın Celal'in tecellilerini görüp ona karşı kendimize çeki düzen vermemiz gerektiği anlaşılıyor. Böyle bakmazsak alemimizdeki tabiat kirlerini izah edemeyiz. Cenab-ı Hak tabiat fikri küfrisini alemimizden bütün detaylarıyla silsin. Biz aklasın kendisine hakiki bir kul eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke entel alimun hakim ve ahirud davanel hamle rabbil alemin el fatiha.